Meccan aşama 17. Kadija'ya döndü, kalbi gördüğü gibi titredi, bu yüzden dehşetinden ayrıldım ve ona Rakka bin Nafal'a gittim, bu yüzden kehanet olduğunu söyledi.